وَالَّذ۪ينَ <gülüyor> هَاجَرُوا Zulme uğramalarından sonra Allah yolunda hicret eden kimselere gelince لَنُبَوِّ اَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا Dünyada andolsun biz onlara çok güzel imkanlar vereceğiz. Onları çok güzel bir şekilde yerleştireceğiz. Onlara hem dünyevi nimetlerde, ihsanda bunlara yaz, dünyevi nimetler ihsan edeceğiz, hem de dünyada onları güzel konumlara yükselteceğiz. Dinleri için zulme uğradılar, dinleri için hicret ettiler, dolayısıyla dinleri için zulme uğramalarının da, hicret etmelerinde de bir mükafatı olmak üzere, dinlerini güçlü kılacağız. Yani, dinlerini onların eliyle hakim kılacağız. Önceleri kovalanırlarken hicret etmek zorunda kalmışlarken kısa bir süre sonra onlar bu uğrunda hicret ettikleri kendisi için yaşadıkları hayatlarını kendisine vakfettikleri dinlerini Yeryüzünde onlar vasıtasıyla hakim kılacağız ve onlar bu dinin hakim olduğunu görmekle ve bunun içinde çalışmakla bahtiyar olacaklardır. Gerçekten de ben bütün kalbimle inanıyorum, sizin de inandığımıza inanıyorum. Bu din için samimi olarak bir şey yaptığınız zaman allah Teala size vereceği mükafatın bir kısmı olmak üzere o dinin bir yerlerde güzelliklerle anıldığını, güzel bir yerlere geldiğini görürsünüz. Bunu tahmin ederim İslam'a şu veya bu şekilde az ya da çok Hizmet etmiş olan herkes hayatının belli bir döneminde şöyle bir arkasına dönüp baktığı zaman <gülüyor> arkasına dönüp baktıktan sonra ifade bir de önüne baktığı zaman bu iki bakışta gördüklerini birbirleriyle mukayese ettiği takdirde buna benzer çok küçültülmüş bir numune olarak da olsa tecelliler görecektir. Bu böyledir. Bu Allah yolunda samimi olarak çalışmanın, bir şeyler yapmak için uğraşmanın mükafatıdır. Bu ümmet bu din için bu kadar az çalıştığı halde kim ne derse desin çok büyük mükafatlar verdiğine göre daha fazla çalışırsak bu din için daha çok fedakarlık gösterirsek, bu din uğrunda çalışırken karşılaştığımız sıkıntıları daha az önemsersek, onlara Allah yolunda olduğumuz için aldırmadan yolumuza daha azim ve kararlılıkla devam edersek, Cenab-ı Allah'ın bize göstereceği mükafatlar da inanınız ki çok daha fazla olacak. Niçin Cenab-ı Allah, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ümmetinin o ilk kafilesine, o müstesna önderlerine kısa zamanda büyük mükafatlar gösterdi? Niçin? Çünkü fedakarlıkları büyüktü. Bakın, Habbab bin el-Eret radıyallahu anh diye bir sahabi vardır. Onun iki tane hadisini hatırlatacağım. Diyor ki Habbab bin el eret bir gün Resulullah'ın yanına gittim. işkenceden sonra tabii. Ya Resulallah dedim. Bizim için dua etmeyecekmiş. Bize Allah'tan yardım dilemeyecekmiş. Resulullah Kabe'nin gölgesinde üst yani paltosunun durumundaki diyelim ridasını çıkarmış, sarmış ona yaslanmıştı. Doğruldu dedi ki, şu hadiseye bak. Allah'a yemin ederim, sizden öncekiler iman ettiler diye alır yakalanız, Kazılmış çukurlara oturtulur, indirilir. Testerelerle kafalarının ortasından ikiye biçilirler diye. Aman yarabbim. Tasavvurunu bile hasalı almıyor. Evet. bu dahi o insanları imanlarından geri çevirmezdi bu birinci sahne <gülüyor> Allah'a yemin ederim diyor yine devam ediyor önceki için de yemin etti bunun için de yemin ediyor öyle bir zaman gelecek ki diyor atlı sana'dan hadra mevte kadar biri Güney Arabistan'ın bir ucu, öbürü öbür ucu. Seyahat edecek, kalbinde bir Allah korkusu, bir de kurdun koyunlarına saldırma korkusundan başka hiçbir korku olmayacak. Ama siz acele ediyorsunuz. Allah Allah. Niye acele ediyorsunuz? Peygamber Hazreti Selam, Gaybı da biliyor. Allah'ın öğretmesi dolayısıyla biliyor ve gösteriyor ümmete. Siz buradan buraya geleceksiniz diyor. Bu birinci hadis. Yine Habbab, aynı Habbab radıyallahu anh. Anlatıyor. Bir yerde vali, şu anda tam hatırlamıyorum yerini. Diyor ki, Mekke'de diyor, öyle sersefil kimseler vardık ki. Yokluk, sefalet içindeydi diyor. Bunlardan kimileri dünyadan nasiplerini almadan gittiler. Ammar bunlardan biriydi diyor. Ammar bin Yasir radıyallahu Öldüğü zaman diyor, onu kefenleyecek yeterli bir şey de bulamadım diyor. Şimdi diyor onlardan benim gibi bazı kimseler kaldı. Kimileri işte Allah'ın ecrini ahirette taslamam alacak. Benim gibi bazı kimseler de diyorum hayatta kalanlar arasında içinde nimetler içerisinde gidip gelmeyen böyle istediği gibi gidip gelmeyen yani uçsuz bucaksız nimetlere gark olmamış kimse kalmadı. Tabi acaba diyor bu ahiretteki ecrimizi azaltıyor mu endişesini de ifade ediyor. Şimdi aynı habbap Pekke de böyle söylüyor Resulullah. Yine aynı Habab hayatta radıyallahu aleyh içinde yaşadığı nimetleri anlatıyor. Nasıl? Allah'ın vaadi gerçekleşti mi? Örneklerinden bir örnek bu. Aa. Yani diyor ki Cenab-ı Allah, bakın diyor, ey benim uğrumda hicret edenler, ben sizi bu şekilde mükafatlandırdım. Bundan önce de dedim ki sizlere ihtilaf edenler dünyada, hak dava uğrunda, din uğrunda anlaşmazlığa düşenlere kimin haklı, kimin haksız olduğunu da göstereceğim. Bir yakın vaattir hicret edenler için dünyada onları yerleştireceğiz, imkan sahibi yapacağız dedi. Gerçekleşti. O halde Allah vaadinden caymaz. Ahirete dair vaadleri de tıpkı dünyadaki vaadleri gerçekleştiği gibi gerçekleşecektir. Dünyada Cenab-ı Allah müminlere ne söz verdiyse, kafirlere ne söz verdiyse gerçekleşti. Ne dedi daha Taif Mekke'deyken müşriklere? Dedi. Mekke'li müşrikler dediler ki: "Biz birbirine yardım eden, güçlü ve zafere kavuşan, koşan güçlü bir topluluğuz." dediler. Müminlere karşı, o zayıf müminlere karşı. Ne dedi Allahu Teala? Seyyhuze'l cem'u ve dubur. Pek yakında sizin bu topluluğunuz bozguna uğrayacak. Arkalarını dönüp kaçacaklar diyor. Oldu mu? Oldu. "Kulibetur Rum fi adnal ardı di. Ve min ba'di galebihim sayghlibuna fi bub'asi ni." يَوْمَئِذِ يَفْرَحُوا الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ الله Müminler, pardon, Rumlar, yakın bir yerde yenilgiye uğradılar. Bu yenilgiye uğramalarından kısa bir süre sonra, pek yakında galip gelecekler. Emir, öncesinde de sonrasında da, اَلِلَّهِ الْاَمْرُ مِنْ قَبْلُ min bad. Emir öncesinde de sonunda da Allah'tır. Her zaman umudur yani. Ve o gün geleceği zaman müminler de Allah'ın yardımıyla, zaferiyle sevileceklerdir. Gerçekleşti mi bu vaat? Gerçekleşti. Bir vaat daha var. Önemli bir vaat. Müminlere. وَاللّٰهُ مُتِمْ مُنُورِهِ وَلَوْا كَرِهَ الْكَافِرُونَ Allah, nurunu tamamlayacaktır. Kafirler hoş görmese bile. Müşrikler hoş görmese bile. Nasıl tamamlanacak nur? İslam'ın o adaletli gölgesi hakimiyeti, bütün dünyayı kuşattığı zaman. Biz bunlara da iman ediyoruz. Bizden önceki müminler görmedikleri ama gerçekleşeceğinden emin oldukları az önce bir kısmına temas ettiğim, geleceğe dair hakiki Allah'ın hakikat olan vaadlerine de inandılar. Biz geçmişteki vaadlerin gerçekleştiğinden emin olduğumuz gibi, Allah'ım gelecekteki vaadlerinin de gerçekleşeceğinden aynı şekilde eminiz. Fakat Cenab-ı Allah'tan bir niyazımız da var. Ya Rabbi bu nihai zaferin, hedefin bu büyük hedef gerçekleşmesinde bizi de hissedar yap. Amin. Bizim de bir payımız olsun. Amin. Güzel işte. İslam için ve beşeriyet için gerçekleşecek olan bu güzel neticede bizim de katkımız olsun ya Rabbi. Ahim. Bu şereften bizi mahrum etmem ve seni Ahim. Ahim. Fakat bir güzel şey daha var ki en güzeli o. Ve le ecrul ahireti ekbar lev kanu ya'lemun. Allah. Ahiretin mükafatı ise andolsun çok daha büyüktür. Keşke bilseler. Keşke bilseler. Kimler için bunlar? Ellezîne sabarû ve alâ rabbihim yetevebkelûn. Allah Allah. Onlar o kimseler ki Sabrettiler ve Rablerine tevekkül ederler. İlk anda kolay gibi gelir ama ikisi de çok zordur. İkisi de çok zordur. Ufak sıkıntılarla karşılaştığımız zaman ne biçim telaş kaplıyorum bizi. Tevekkülün rahatlığını unutu veriyoruz. Telaşa kapılmanın da sağlayacağı bir faydası da yok halbuki. Faydasız olacağı zamanlarda telaşlanıyoruz. Fayda verecekse telaşlanalım. Bir şeyler yapabileceksek yapalım. Yapmak zorundayız yapılabilecek şeyler varsa da. Ama yoksa... Ölümün yaklaştığını hissediyorsun. Kendini yerden yere vur Ne olacak? Hiçbir şey ifade etmez. Ama aklını başına toplasa insan Rabbim nasip buyursun. Şimdi Allah'a daha yakın olacak zamandır dese insan kendisini biraz daha toparlasa, bildiği bilmediği günahları dolayısıyla Rabbine daha çok yalvarsa Ya Rabbi kusurlarımla sen beni kabul et onları daha affet diyebilse. İşte tevekkül budur mesela. Sıkıntılar geldi çarptı. Maazalalla, Allah kimseye vermez. E buna da can dayanır mı dedin. <gülüyor> Ay, gitti sabır. Ben buna nasıl tahammül ederim? Sen ne demezsin? Allah'tan yardım etsin. Demeyeceksin. Dememeye çalışacaksın. Ne diyor Ali Vesselam? Selam? sabru عند sadmetil ula. Sabır o musibetin gelip şöyle bir ilk çarptığı zamanda ortaya çık anda gösterilebilmek diyor. Uğradığın musibet senin imani muhakemeni sana kaybettirmemeli. O muhakeme neticesinde alman gereken doğru duruşu doğru tavrı aldırmalı. Onun için bu şekilde sabredenlere ne diyor Cenab-ı Allah? ''İnne mâ yueffes sâbirûne ecrâhum bihayri ''Sabredenlere mükafatları hesapsız verilir.'' Benzersiz bir ayet-i kerimedir bu. Böyle hesapsız ecirleri verilir diye Kur'an-ı Kerim'de şu anda hatırlamıyorum başka bir amel var mı bilmiyorum. Sâber ecirleri hesapsız verilir. Ne taneyle hesap edilir, ne kileyle, ne ölçekle? Hiç. Ne, ne bileyim yani ne kilometrelerle, ne dönümlerle hiçbir şeyle hesap edilmez. Katlarla, köşklerle hiçbir şeyle hesap edilmez. Sayıs hesap yok. Allah Allah. Bir taraftan Cenab-ı Allah'ın mülkü ve ihsanı ne kadar geniş? Öbür taraftan sabır ne kadar büyük? Sabredenlere ecirleri hesapsız verilecek. Peki sabır ne? Sabır büyük bir şey. İtaat üzere sabır. Kısımlarıdır bunlar. İtaatin bedeli ne olursa olsun, maliyeti ne olursa olsun, sana ödeteceği bedel ne olursa olsun, itaat üzere sabredebiliyoruz. İşte sen onlardansın. <gülüyor> Ecirleri kendilerine hesapsız verileceklerdensin. Maziyete karşı sabır. Bedelim ne olursa olsun, maliyeti ne olursa olsun, sana çektireceği sıkıntı ne olursa olsun. Harama karşı direnebiliyor musunuz? Harama yönelmiyor musun? Çaresizsin, maddi imkansızlıklar içerisindesin. Karşına öyle bir haram yol çıkıyor ki servete boğulacaksın. Olabilir mi olur? Çok olur böyle, hele günümüzde ama. Ufak bir çanta taşırsın sana... Belki ömrün boyunca göremeyeceği paraları verenler var mağazallah. Hayır arkadaş. Benim dinim pazarlık konusu olmaz diyeceksin. Benim davam satılık değildir diyeceksin. O zaman sabredenlerden sonra Gençsin kanlı, fıkır fıkır kaynıyor. <gülüyor> en şeytani güzelliklerle karşında rahatlıkla haram işleyebiliyorsun. Kendini zapt edemiyorsun icabında. Hayır arkadaş Rabbimin mükafatı daha hayırlı ve daha büyüktür diyeceksin. ...diyebildin mi sabredenlerden? Ve buna benzer. Cenab-ı Allah bazen sizleri... ...insanı... ...öyle sert imtihanlara tabir tutuyor ki... ...onun karşısında direnebilmek... ...ancak iman ile mümkün olur. İmanın baskın gelmesi hali dışında hiçbir şekilde... ...dayanılamayacak kadar... Zorlu imtihanlar her zaman herkesin karşısına çıkabilir. İşte sabır budur. Basiyete karşı sabır budur. İtaat üzere sabır budur. <gülüyor> Ve bir diğer sabır az önce bahsettiğimiz musibetin ilk böyle hani 80 kilometre hızla giden bir tır çarptı farz edin. Öyle gelip çarpıyor musibetler. Bazallah. Rabbim metanet versin her için. İşte o da sabır. Bunları atlatabildin mi? <gülüyor> Bu gibi imtihanlar her zaman olmaz hayatta. Ama bazısında Allahü Teala daha çoktur. Onun bileceği bir iş. Onun için ne diyoruz? Rabbim takatimizin yetmeyeceği ağır yüklerle bizlere yükleme. Önemli. Yük vereceksen taşıyabilecek gücü de versin. Amin. Yükü veren de sen, gücü verecek olan da sen. Hiçbir şey senin iraden dışında değil, kudretin dışında değil. Celle Onun için sabretmek çok Çok zor. Benzeri Rızıkla imtihan edilirsin. Haram rızık. Haram bir yolla Üf alabildiğine para kazanırsın. Helal var. Sıkıntıdan kurtulamıyorsun. Evde çoluk çocuk var. <gülüyor> ya senin yaptığın akıl mı diyor. Mesela. Şu işi bir yapsan. Bir defa ne da olsan göğe döneriz falan. Bir taraftan. İfade ise dünya servetinin kışkırtıcılığı. Öbür taraftan fakirliğin veya çaresizliğin baskısı, Bir diğer taraftan hiçbir şekilde sıkıntıya düşmelerini arzu etmediğin evladu iyalin. Gel de ben helaldan vazgeçmiyorum. Allah'a tevekkül edeceğim bu günler bitecek diye direneceksin. İşte Cenab-ı Allah, sen o zor zamanında Allah'ı unutmadın ya, o sıkıntılı zamanlarda Allah'a hatırladın ya, işte Allah'ın seni anması budur. Ama kardeşlerimiz işin kolayındadırlar. Efendim kudsi hadiste Cenab-ı Allah demiyor mu, kulun beni zikrettiği zaman ben de onu zikrederim. Buradaki zikir Allah Allah demek elbette Allah'ı zikretmektir de Allah'ı zikretmek böyle olur. Böyle olur. Allah gerçekten seni o zaman anar. Rahmetiyle anar. Senin imdadına koşar. Sana sebat verir. Kalbini rahatlatır. Huzura sükuna boğar. Sadece elinde Şeydir, Sıkıntı dedir bilmezsin o zaman sabretmenin acısı, sabır en acı bitkilerden birisidir, zehirlidir acısı. Ondan dolayı sabır da acıdır, meyveçi tatlıdır diyoruz ya Türkçede. O buradan geliyor, kelime anlamından. Sabrın kelime anlamından geliyor. Acı. Rabbim bizleri hakkıyla sabredenlerden <gülüyor> ve tevekkül edenlerden eylesin inşallah. Yine Böyle bir ifa ifade yerindeyse az önce bahsettiğimiz şekilde bir ayırım geldi. Bir makas geldi evet. ayetlerde. Hemen bundan sonra bakıyorsunuz ne diyor Cenab-ı Allah 43. ayet-i kerimede وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالًا نُوح۪ي Biz senden önce de ancak kendilerine vahyettiğimiz adamlar, erkekler göndermiştir. Tabi İslam alimleri buradan hareketle kelamcılar, akaid alimleri işte bu ayet-i kerimeden hareketle kadınlardan peygamber olmaz. Doğrudur. Fakat mesele ondan ibaret değil. Bu ayet-i kerimede ele alınması gereken mesele den de önemlisi şu, bir yukarıya bakacağız yani ey Muhammed aleyhisselatü vesselam bu sana bildirdiğimiz ölümden sonra diriliş ile ilgili hakikatler ahiret ile alakalı hakikatler hemen en yakından bahsediyoruz ve daha önce özellikle 36. ayet-i kerimede geçen dersimizden son ayetten bir önceki ayet gördüğümüz son ayet biz her ümmet arasında bir rasul göndermişti diyor Allah Allah ne dedik onlara? Ne demelerini emrettik? Allah'a ibadet edin ve tağuttan uzak durun dedik. Öncekilere vahyettik bunu. İşte tekrar söylüyor. Biz senden önce bu şekilde vahyettiğimiz adamlar gönderdik bunları. Sana neyi vahyettiysek? İman ile alakalı. Hatta birçok şeriat hükmü ile alakalı... Onlara mesela neyi farz kıldıysak sana da farz kıldık. Sayısı, adedi, şekli belki farklı olabiliyorsa. Onlara neyi yasakladıysa sana da yasakladık. Bazıları da fark bulunabilir. O ayrı bir şey. Ama teklif genel olarak senden önceki bütün rasullere ve rasullerin ümmetlerine mevzubahist. Sana da onlara da bunları vahy ettik, sana da vahy ettik. Ve işin esası, Allah'a ibadet etmek, tağuttan uzak durmak. Bunu vahyettik diyor. Bir sonraki ayet-i kerime ile yani aşağı yukarı 8 ayet öncesiyle irtibatını sağlayacağız böylelikle. Feselû zikri in kuntum la te'alemûn. Eğer bilmiyorsanız bu hakikatlerden haberiniz yoksa o zaman bilenlere sorunuz. Hatırlayanlara sorunuz. Bu gerçeklerden, bu hakikatlerden haberdar olanlardan öğreniniz. Ya. ilim adamları işte buradan da şu sonucu çıkartmışlar. İlim ayağa getirilmez. İlmin ayağına gidilir. Siz sorun diyor. Onlar gelsin size öğretsinler demiyor. Bilmiyorsanız gidin sorun diyor. Ayet böyle diyor. İslam alimleri de bunu böyle çıkarmışlar. Dünya tersine döndü diyorlar ya. Ya şimdi bir şeyler bilenler. Bir şeyler öğretmek için insanların peşinden koşuyorlar. Ne yapsın? Masreddin Hoca'nın dediği gibi ağaç bize gelmezse biz ağaca gideriz. Abim Bu ben hale ben geliyor. Ben Hayır. İlim adamları eskilerin deyimiyle yemekteki tuz gibidir. Yemeğe tat getirirler. Onlardan insanların istifade etmelerine bakmaları lazım. Tuz nasıl az kullanılmakla birlikte yemeğe yemeği bir şeye benzetiyorsa alimlerin bile sizlere söyleyecekleri bir iki kelime Cahillere söz meclisten dışarı söyleyecekleri bir iki kelime az olmakla birlikte tuzun, yemeğin tadını tuzunu yerine getirdiği gibi onların işlerine o şekilde yarayacaktır. Alimlere sormak şöyle dursun, yine şimdi hamdolsun iyi kötü fena değil alimlerin durumu diyelim, varsa eğer tabii biz kendimizi talebe kabul edebilirsek ne hale? Alimlerle alay edildi. Alimlerin temsil ettikleri dinle alimlerin şahsında alay edildi. Ya. Yeri midir değil midir bilmiyorum. Kısa hayatımdan birebir yaşadığım bir hadise. Bunlar belki anlatılması gereken şeyler. İnan Hatip'ten mezunum, bir camide imamlık yapıyorum. Baktım bir yaşlı zat geldi. Başında fotör şapka, onunla namaz kılıyor. Ya o ikindi namazıydı. Çok iyi hatırlıyorum. Namazı nasıl kıldırdığını bilmiyor. Neyse bitirdim namazı. Müezzin efendi tesbihata başlamadan hemen sözünü kesti. Dedim ki bazıları dedim fotörle namaz kılmaya kalkıştı dedi. Secdeye mani olabilir. Secdesiz de namaz olmaz dedim. Şimdi ben e, caddenin alt tarafında bir yerde, bir camide imamlık yapıyorum. Benim çıkan cemaat, yakın bir yerde de rahmetli babamın namaz kıldırdığı cami var. O da imamlık yapıyordu. Babam benim cami cemaatiyle karşılaşıyor. İki üç kişi. Onlar da doğrudan senin oğlum böyle konuştu demiyorlar. Kendi aralarında yüksek sesle konuşuyorlar. Ya fotoğraf şapkasıyla namaz kılmak caiz değilmiş. Konuşuyorlar. Babam bunların söylediklerini duyuyorlar. Gayeler zaten o. Kim dedi diyor onlara. Senin oğlun söyledi. E, bir iki dakika sonra ben çıkıyorum benimle karşılaşıyorum. Gel bakayım diyor. Buyur bakalım. Sen böyle bir şey söyledin mi? Evet söyledim. Böyle böyle oldu. Ben de söyledim. Yavrum dedi söyleme dedi. Mardin müftüsünü dedi sarığıyla boynuna dolayıp yerde sürüklediklerini gözlerimle gördüm dedi ve ağladı. Gözlerimle gördüm dedi ve gözlerinden yaşattı. Ya. Dini bu hale sokmak istediler. İlim adamını, müftüyü yerlerde sürükleyerek işte dinimiz budur dediler. Ayaklarımızın altına alıyoruz dediler. Allah'a savaş açmış olanlardan bizden rahmet okumalarımızı bekliyorlar. Gidin işinize ya bir şey yok. Allah'a savaş mısınız Biz rahmet okusak ne yazar? Birileri mevlit okusa ne yazar? Bir Onun için ilim adamlarını şahsları için değil, misyonları ve mesajları dolayısıyla ümmet hep saygılı, saygı duymuştur ilim adamlarına. İlim adamları ifade yerindeyse bir zarftır. O zarfın mazrufu vardır. Zarfın içinde bilgileri vardır, ilimleri vardır. Bu din için gayretleri vardır. Göstermelik dini şuradan buradan didikleyen ilim adamı diye veya şey diye geçinenlerden bahsetmiyoruz. Biz gerçek manada peygamber mirasçısı olmak isteyen ilim adamlarından bahsediyoruz. Bu idil adamlarına hayattayken de ölümden sonra da bir saygı duymak zorundayız. Onları rahmetle yad etmek durumundayız. Küçüklerinden büyüklerine kadar onların bu din'e katkıları çoktur ve biz yine bu din için onları seviyoruz. Onları sayıyoruz, onlara ihtirap duyuyoruz. Bil beyinatı ve zubur. Eğer apaçık delilleri ve kitapları bilmiyorsanız siz bilenlere sorun. Ve enzelna ileyke zikra litübeyyine nasi mâ nüzle ileyhim. Ve biz sana bu zikri Kur'an'ı insanlara, kendilerine indirilenleri beyan etmen için indirdik. Ve leallehum yetefekkerûn ve olur ki tefekkür ederler. Burada Kalalım inşallah önümüzdeki ders ve enzel naleyleki zikriyeli tuveyin eli nes kısmın üzerinde yani zikri insanlara beyan etmen için sana bu zikri indirdik bu başlayarak devam edeceğiz inşallah.